Evet Açık Radyo'dayız, 94.9 ve açıkradyo.com burası. Aynı zamanda da dinleyici destek projesi özel yayınının ikinci günündeyiz. Bunu artık şenlik diye de ifade ediyoruz. Dinleyicilerimizden Şefik İdem'le birlikteyiz ama kızı da bizimle, bize eşlik ediyor. Nisan Yuhay. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nisan'ın sesi çıkmıyor. Birazdan çıkacak. Hoş geldiniz. Birazcık anlatır mısınız Radyo ile ilişkileriniz nasıl kuruldu? Nereden çıktı bu radyo belası başınıza? <gülüyor> radyo deyince açıkçası açık radyoyla nasıl tanıştım gerçekten hatırlamıyorum. Ama yolda karşıma çıktı. Ama radyonun kendisiyle özellikle nasıl tanıştığımı hatırlıyorum. Orta bir Orta 2 gibiydi. Bütün arkadaşlarım bir Stüdyo FM'den. ...bahsediyorlardı. Nedir bu, nedir bu, nedir bu... ...enişten bir radyo hediye etti bana. FM'i vardı. Herhalde o zamanlar yok muydu bu FM bilmiyorum. Ama o günü çok iyi hatırlıyorum. E, ve efendim, nispeten yeni bir şey. Yeni evet. bir şey. Evet. Cuma akşamları saat 6, çarşamba, pazartesi... ...koştura koştura giderdim o radyonun başına. Stüdyo FM evet. Bizim de benim şahsen bildiğim ve dinlediğim bir kanaldı. Hı -hı. Nisan'ın ilgisi var mı radyoyla? Ben yolda giderken babam arabadan açıyor. O zaman biliyorum. Güzel. Evet. Peki şu anda dinleyicilerimiz bekliyor olabilirler. O yüzden çünkü destek için uzun zamandır... ...daha doğrusu şu desteklerini vermek için... ...daha doğrusu daha net ve açık ifadesiyle telefon gelmiyor... Destek için. <gülüyor> Nihayet bunu baklayı söyleyebilir ağzım. baklayı ağzımdan çıkarabildim. Zor oldu. Şefik Bey bir şey söyleyecek bununla ilgili galiba. Ben mesaj attım radyoya çıkacağım diye. En tatlı arkadaşlarıma, tanıdıklarıma. O zaman Kemal Selim durmayın. Hadi arayın. Tamam peki o zaman rahat arayabilsinler. Şu anda bir parça dinletelim dilerseniz. Tamam. Evet arayın bekliyoruz. 0212 343 41 41. <gülüyor>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 Evet şimdi Nisan kendi parçasını anonsunu kendi yapacak. Nisan getirmiş bu parçayı destek alabilmek için ne dinliyoruz Nisan? The Police grubundan mesajına batırız. Çok güzel bu arada Şefik Bey'in destekçilerinin telefonları gelmeye başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda Şefik Bey de elindeki fotoğraf makinesiyle Nisan'ın fotoğraflarını çekiyor. Bu esnada da herhalde yukarıda destekler alınmaya başlayacaktır. 0212 alan kodu 343 41. Nisan da çok güzel bir isim bu arada ve bu, bu dinleyici destek projesi sırasında iki, iki Nisan'ımız oldu bir de yukarıda çalışan arkadaşlarımızdan birinin stajyer daha doğrusu olarak bizde çalışan arkadaşlarımızdan birinin bir adı Nisan insanın içine açan bir isim olduğunu söylemeliyim evet, evet. Evet mesaj da alınmış gibi görünüyor yani şişenin içinde Nisan'ın gönderdiği mesaj iki telefon olarak geri döndü en azından bizim duyabildiğimiz kadarıyla. Kimdir belki de yukarıda da Nisan karşılamıştır bu telefon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, belki de öyle evet Şefik İdem ve kızı Nisan İdem ile beraberiz Şefik Bey epeydir bir destekçimiz olduğunuzu biliyoruz. Evet bayağı oldu. ...ama ne kadardır bilmiyorum. Peki Bizde <gülüyor> kayıtlar var kayıtlar. 2005. 2005 güzel gayet güzel. <gülüyor> 5 yıldan beri. E, evet yani bu... ...peki destek olmaya nasıl karar verdiğiniz... ...o günlerde de hatırlıyor musunuz? <gülüyor> e, yani o bağımsız radyo fikri... ...destek fikri... ...destek tabii ki size de... ...tabii biraz da bize yani eğer siz susarsanız... ...biz ne dinleyeceğiz? E, herhalde bu etkileşimden dolayı... E, ...cazip geldi... İşin mutfağında bir parçası olmak, bir şey yerlere ait olmak insana hoş bir his veriyor. Ailedensiniz yani hepimiz hep beraberiz. Evet biz de öyle hissediyoruz bakın. Ve biri daha katıldı muhtemelen <gülüyor> evet. şu anda sizin çağrınızla. Evet yani Nisan'a fazla ses çıkmıyor ama e, onayladığını babasının ve bizim e, buradaki duruşumuzu onayladığını gözlerinden okuyorum. Acaba yanılıyor mıyım? Güldü doğru. Evet doğru. <gülüyor> Şefik Bey'in de bir parçası var Demin meseleyi o kadar güzel özetledi ki biz evet. siz meselesine denebilecek hiçbir şey yok bunun üstüne ne dinleyeceğiz Şefik Bey ee, çok çok sevdiğim bir e, saksafoncu yangarbarek e, maalesef albümdeki en kısa parça ama gene güzellerinden biri. <gülüyor> evet dinlerken biz siz ayrımını da bir kez daha ortadan kaldıralım ve destek olalım birlikte birbirimize 0212 343 41 41. Na ko darve saka yo no solcakca yogi ova ey na ja lege na roksesne se pahta kaldo oi otasa etmo teyagi yo de kasemai kai loka ayola eloka eyoloi ایک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 Evet, Jan Garberek ve bu arada da Samiler'de şarkı söylüyorlardı. Eskiden lap diyorduk ama değilmiş oranın adı Samilerin ülkesiymiş. Kendilerine öyle diyorlar. Çok yaban hayatıyla muazzam uyum halinde yaşayan bir topluluk. Birkaç bin yıllık geçmişleri var. Şimdi ötelerden bize böyle ses olarak geliyorlar. Çok da hoş bir şey. Evet, Şefik İdem ve kızı Nisan İdem'le birlikteyiz. Birlikteyiz. Çok güzel dakikalar geçirdik sizinle. Buradaki vardığınız için çok teşekkür ediyoruz her ikinize de. Hakikaten çok keyif aldık sizinle aynı stüdyoda olmak ve siz destekçilerimizle, dinleyici destekçilerimizle birlikte aynı anda mikrofondan evet hadi zamanıdır destek olun diye söylemek hakikaten bize güç veriyor. Geldi de Bu, destekçiler. Geldi de. Geldi de. Nisan senin bize bir mesajın var mı? Şişe içinde atacağın. <gülüyor> <gülüyor> okula geç kaldığım zamanlarda işte arabada babamla hep sabah merhaba kahinat olarak. <gülüyor> Dinlemek çok güzel. A Açık dergi yani hepimizin dinlediği program. Açık gazete Açık gazete. Açık gazete sabah evet. E, bu arada tabii ailenin diğer ferdi evde bizi dinliyor. Onu da e, bir merhaba diyelim. Lütfen. Annemize o da e, lasayı bekliyordu büyük merakla. Bir sonraki parçada da onun olsun. Evet. <gülüyor> İsmi Ayşenur. Ayşenur, Ayşenur Hanım'a Hanım. buradan bir günaydın. Günaydın. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sizi çıkarken size gelecek desteklerle devam edeceğiz. Ama sizi de yine sizin sevdiğiniz, tercih ettiğiniz ve hoşçakalın. Maalesef uğurladığımız bir sanatçıyla dışarı alacağız. Çok çok teşekkürler. Las çalıyoruz değil mi? Evet, las aç alıyoruz. Telefon numaramızı sizden duyalım ve o şekilde dışarı alalım. 343 41, 41. lütfen artık e, arayın. Arayın. 0212 alan koduyla. <gülüyor>